Doğadan Gelen Sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhaba. Yeniden bir Doğadan Gelen Sağlık programında birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Ben ve program yönetmeni sevgili Deniz. Sevgilerimizi iletiyoruz sizlere Ve müzikle başlamak istiyoruz Umudun Türküsü diyoruz Altyazı M.K. güsünü dinledik umut hep içimizde olacak umutsuzluk sözcüğü de sözlüğümüzde yer almayacak bugün sizlerle sevgili Günay Sarıyar hocamızla sohbet edeceğimizi söylemiştim geçen hafta ee, ancak Günay Hocanın e, başka bir programı e, diyemiyorum beklenilmeyen küçük bir rahatsızlığı nedeniyle bu programa katılamadı onu gelecek programda e, sizlerle buluşturacağım öncelikle e, çok zoru gelen, insanların çok kullanma eğilimi gösterdiği bir drogtan, Ginseng'den bahsedeceğim uzun uzun. Ee, arkasından da bu yıl e, Mersin'de yapılacak, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yapılacak bitkisel ilaç maddeleri toplantısından bahsedeceğim. Ee, bitkisel ilaç an maddeleri toplantısı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezunlar hatırlayacaklardır. İlk kez 1976'da İstanbul Üniversitesi Ezercılık Fakültesi'nde e, fakültenin o dönemki e, farmakognoze ana bilim dalı başkanı. Tabi o zaman adı kürsüydü, farmakognoze kürsüsüydü. Farmakognoze kürsüsü başkanı e, Pro Profesör Doktor Turhan Baytop'un önerisiyle başlamış bir kürsüsü. E, program bir e, toplantı. E, 18.'si de İstanbul'da yapıldı. Geçen yıl değil ondan önceki yıl e, 16-18 Ekim 2008 tarihlerinde yine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Farmasötik Botanik anabilim dallarının ev sahipliğinde 18. Bihat 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Eczacı Odamızla İstanbul Üniversitesi İstanbul Eczacı e, Odası'yla e, büyük bir işbirliği gerçekleştirdik. E, katılan eczacılarımız hatırlayacaklardır. E, e, toplantı süresince eczanelerin e, vitrinlerine e, doğal ürünlerden, tıbbi çaylardan ve bitkisel ilaçlardan doğru yararlanmak istiyorsanız bilimsel adres, eczacı ve eczane mesajını veren afişler asmıştık. Mersin'deki toplantıda da özellikle Türkiye bitkilerinin fitoterapide değerlendirilmesiyle ilgili bir ana konu var. Bu ana konuda çalışan akademisyenlerin bildirileri, davetli konuşmacılar yer alıyor. Tam başlığı okuyayım size. 19. Bitkisel İlaç An Maddeleri Toplantısı'nın ana konuları Türkiye'nin bitkisel ilaç üretimindeki potansiyeli. Bu çok önemli. Hep vurguluyoruz. Bizim ülkemizin bitkilerinin de mutlaka değerlendirilmesi lazım. Bu bitkilerin etken maddeleri üzerinde yapılmış çalışmalar var. Biz farmakognoze ailesi olarak tıbbi bitkilerimizin etken maddeleri üzerinde araştırmalarımızı e, sürdürüyoruz. Ama e, tek eksiğimiz bu etken madde e, bilgilerinin sanayimizde e, ilaca dönüştürülerek kullanılamamış olması. İşte bu alandaki eksikliği tamamlamak üzere birkaç bir hattır, birkaç e, bitkisel ilaç maddeleri toplantısında e, son yıllarda yapılanlarda hep bu konuyu gündeme getiriyoruz ve sektörün bütün paydaşlarını buluşturmaya çalışıyoruz. 19. bitkisel yağ maddeleri toplantısının İkinci ana konusu da Türkiye'deki tıbbi bitkilerin sekonder metabolitleri yani etken maddeleri Gördüğünüz gibi bitkiler deyince sesim kısalıyor. Ben bir su içeyim izninizle ve sizi komşularınıza sabahları günaydın diyeceğiniz, akşamları iyi akşamlar diyeceğiniz mutlu günler dileyerek lemansamla baş başa bırakıyorum. Geceler Kaybetmeyi O fotoğrafları Kaybolan Yok artık her gün son seferde geçerken tüm yalılar selamlayan kaptan ya da ince bir tebesümle balıkçıdan küçücük paketini alan adam ah çok mu zor karşıki komşu ya serin sabahlarda bir gün aydın yoldan geçenlere iyi akşamlar Aşk için konuşmaya bir an utanır bir güne yer alamaktan düş olup akarım canlarda arıyorum nerede o bahçeler dostluk dumanıyla tütsülü geceler kaybetmeyin bu fotoğrafları kaybolan dünümü Yılları arıyorum nerede o bahçeler dostluk dumanıyla tütsülü geceler kaybetmeyin bu fotoğrafta kaybolan dün Evet ben Lemansamın bu şarkısını çok severim. Ee, gerçekten e, komşularımıza günaydın demek, iyi akşamlar demek biraz e, gerilerde kalan bir alışkanlık haline geldi çoğu kimse ta tarafından. Ama bizler bunu yaşatmalıyız çünkü gülümsemek ve insana iyi davranmak, İnsana hiçbir maliyeti olmayan ama insana dostluk getiren, mutluluk getiren çok önemli bir e, konu. Bugünden başlayarak herkese gülümsemeniz dileğiyle tekrar e, bitkisel ilaç ham maddelerine dönüyorum. Onun, e, 19. bitkisel ilaç maddeleri toplantısı 27-30 Ekim tarihlerinde Mersin'de yapılacak. Mersin'de o dönemde havada çok güzel olur. Gelecek katılacak olan eczacılarla hem bitkiler üzerinde bitkilerin potansiyel bitkisel ilaç olarak değerlendirme olanaklarını görüştükten sonra birlikte çok iyi sosyal programlarda yapılacak diye düşünüyorum. 27-30 Ekim 2010 tarihlerinde Mersin Hilton'da gerçekleşiyor toplantı. Toplantının düzenleme kurulu başkanı Profesör Doktor Gamze kök dil. Ee, sevgili Gamze benim Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde doktor asistan olduğum dönemlerde öğrenciydi. Onu mezun ettikten sonra Eczacılık Fakültesi'ni bitirdikten sonra ben İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne geldim. Yani 1985'te toplantının e, onursal başkanları Mersin Üniversitesi rektörü her zaman olduğu gibi ve Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı da genç bir arkadaşımdı daşımız Profesör Doktor Şahan Saygı o da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde benden bir dönem sonra eğitimini sürdüren bir arkadaşımız. Genç fakülteye biz tüm farmakognozi ailesi olarak destek verme çabası içindeyiz. Özellikle tıbbi çay ve bitkisel ilaç üretimi yapan buna uğraşan kişilerin de toplantıya destek vermelerini, destek vereceklerini umuyorum emekliye ayrılan hocalar da aramızda olacaklar. Bu da çok büyük bir incelik olarak düşünmüşler. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognizi Anabilim Dalı'na. Özellikle Mersin'deki eczacılar başta olmak üzere fitoterapiye meraklı olan, eczanesinde fitoterapötiklerde danışmanlık yapmak isteyen tüm eczacıları 19. Bitkisel İlaçan Maddeleri Toplantısı ...27-30 Ekim 2010 tarihlerinde Mersin'e bekliyoruz. Evet, bir hatı anlattıktan sonra gelelim bugünün konusuna. Bugün sizlerle tüm dünyanın ıı, üzerinde çok durduğu, çok da kullandığı ıı, bir duroktan, bir bitkiden bahsedeceğiz. Evet. Bitkimizin adı Panax Ginseng, kısa adıyla Ginseng. Çok önemli, çok kullanılıyor. Aslında uzak doğu ülkelerinde bir gıda maddesi Panax Ginseng kökleri, çorbası bile yapılıyor. Panax Ginseng kökleri, kısaca Ginseng dediğimiz kökler özellikle Kore gibi ülkelerin marka ürünleri. Kore'ye giden herkes mutlaka bir e, ginseng sigarası ginseng çayı ginseng kremi e, aklınıza gelen her türlü üründe ginseng eklenmiş e, vaziyette marka e, hediyelik eşyalar e, alarak dönerler içinizde Kore'ye gidenler bunu yaşamışlardır ya da arkadaşları Kore'ye gidenler Kore'den böyle e, armağanlar hediyeler e, almışlardır diye düşünüyorum bu e, Panax Ginsenke neden e, Panax denmiş? Biliyorsunuz e, bitkilerin e, isimleri genellikle e, Latince'de ve eski Yunanca'ya dayalı olarak e, veriliyor. E, panax... E, ismi yani bitkinin genus adı cins adı panakia Yunanca pan her şey demek akosta kültür kür tedavi anlamına kullanılıyor dolayısıyla panakia yani her şeyi tedavi eden anlamında i̇şte panakia dilde dolanarak panaks adını almış durumda Çinlilerin ve doğuda, Doğu kültüründe Ginseng denilmesi de benzer bir e, nedene dayanıyor. E, Ginseng diyoruz çünkü Çince'de Jenshen adı var. E, bu da... E, Biraz adama benzeyen demek, bu adama benzeyen e, şekli nedeniyle, kökün adama benzeyen şekli nedeniyle e, Çinliler Jensen demişler. O da tabii dilde dolanarak Ginseng halini almış. Çünkü e, bitkinin gerçekten e, drok olarak kullanılan kökleri, Adamot, adama benziyor, insan süliyetine benziyor, kolları bacakları olan insan süliyetine benziyor. Onun için de Türkçemizde Adamot'u dediğimiz Mandragaro Fusinarum'a da benzetiliyor. Burada tabii dikkatli olmak lazım. Panax Ginseng ismini ilk kez bir Rus botanikçi kullanmış 1843 yılında Karl Anton Meyer'den tarafından e, kullanılmış e, Ginseng'in Panax Ginseng'in e, Durok olarak e, kullanılışı e, önemli ama e, farklı Panax türlerinden de farklı e, Ginseng'lerden söz etmek durumundayız örneğin Panax Ginseng Kore Ginseng'i işte, Panax quinquefolius dediğimiz türden elde edilen e, kökler ise e, Amerikan Ginsengi adıyla biliniyor. E, Değiş işte, e, örnekleri arttırmak mümkün. Mesela e, Panax vietnamiensis, Vietnam Ginsengi, e, Panax pseudo Ginseng subspesies Himalayicus angustifolius çok uzun anlattım biliyorum. Bu da Himalaya Ginsengi, Himalayalarda yetişen panax türü. Bütün bunlardan durokslar elde ediliyor ve kullanılıyor. Bir de Sorabilirsiniz içinizden Sibirya Ginsengi ne acaba diye Sibirya Ginsengi başka bir bitki, Elotorokokus Centicosus dediğimiz e, bitkinin kökleri, e, Ginseng durokları, e, bütün bu farklı Ginseng türlerinden elde edilen durokların etken madde oranları da birbirinden az ya da çok bir parça e, farklı ve dolayısıyla etkileri de birbirinden az ya da çok bir parça farklı farklı olabiliyor. Ayrıca sizler çok iyi biliyorsunuz bitkinin hasat zamanı, olgunluğu ve e, kurutulurken, saklanırken, durok haline getirirken yapılan işlemlerin süresi, cinsine göre de e, ginsengin kalitesi birbirinden farklı olabiliyor. E, Avrupa Farmakopesi ve hepinizin bildiği ESCOP monograflarında Panax ginseng ve Eleutherococcus senticosus e, bitkilerinden elde edilen ginseng e, ofisinal olarak kabul ediliyor. Yani Panax ginseng, Kore ginsengi, Eleutherococcus senticosus da Sibirya ginsengi, bu iki ginseng ESKOP ve Avrupa Farmakopesi'nde kabul gören e, bitkiler ve onların tabi drokları. Panax Ginseng aslında bitki dikildi yani genç bitki durok elde edilmesi için en az bir 4 yıl e, geçmesi gerekiyor. E, genelde e, bitkinin kökleri, durok olarak kullanılacak kökleri 6. yılın sonunda ve sonbaharda e, toplanıyor. Hasat e, sonbaharda, 6 yıllık bitkilerde sonbaharda kökler çıkartılarak kaliteli durok hazırlanmış oluyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, biraz sonra değineceğim. E, ginseng ilaçlarla etkileşimleri ginseng kullanımından kaynaklanan e, yan etkilerden e, söz ettiğimizde özellikle yan etkilerin e, bu orijini e, belli olmayan e, kaynağının hangi ginseng olduğu ne şekilde toplandığı ne şekilde e, durok haline getirildiği bilinmeyen e, duroklardan hazırlanmış ürünlerin bu yan etkileri yaptığı görüşü var. Bunu söyleyeceğim için ilerleyen dakikalarda e, şimdiden özellikle e, bu ayrıntıya girmek istiyorum. E, Panax kökleri yani 6. yılın sonunda toplanan köklerde eğer e, köklerin dış katmanları çıkarılıp direkt güneşte kurutulursa bu böyle elde edilen ginseng rengi beyaz oluyor. Buna beyaz ginseng deniyor. Bu e, Toplanan kökler yani hasat edilen kökler eğer dış katmanı e, soyulmadan buharla e, pişirilip önce yapay bir kurutma sonra da güneşte kurutma yapılırsa da rengi kırmızı oluyor. Buna da kırmızı ginseng deniyor. Yani kırmızı ginseng de beyaz ginseng de aslında panax ginsengin kökleri sadece duruğu hazırlama şeklinin e, farklı olmasından kaynaklanıyor. Biraz daha derinlere gidersek Panax ginseng'in durok olarak kullanılan kısmı radik kökleri dedik. Yani duroğumuz farmakoknozi bakışıyla ginseng radix. Çok eski çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir durok. Biraz tarihçesine girecek olursak Çin kaynaklarında yer alıyor ve günümüzde de giderek kullanımı artıyor 1950'li yıllarda e, Ginseng üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış e, fiziksel ve mental olumlu etkileri e, kaydedilmiş 1950'lere kadar e, bilinen özellikle e, işte, Doğu Asya ülkelerinde kullanılan Biraz önce de söyledim çorbası bile yapılan Ginseng'in özellikle fiziksel ve mental aktiviteyi arttırıcı etkisi üzerinde çalışmalar 1950-1950 yıllarda kayıtlara geçmiş durumda. Ginseng'in düzenli kullanımı sonucunda uyku, iştah ve mesleki başarı, mesleki verimlilik ve benzeri parametrelerle ölçülen genel yaşam kalitesinde, ...bir artış olduğu e, pek çok çalışmada gösterilmiş. İlerleyen çalışmalarda Ginseng'in bu olumlu etkilerinin e, tedaviden sonra... ...belirli bir süre boyunca da görülmeye devam edildiği işaret edilmiş yayınlarda. Günümüzde e, özellikle stimülan etki gösteren tonik niteliğindeki e, tıbbi bitkiler arasında da yer alıyor ve e, anti-aging uygulamalarında kişinin kendini daha iyi hissetmesi, fiziksel ve mental aktivitesinin artması için ginseng preparatlarından yararlanıyoruz. Peki ginseng preparatlarını bu hem fiziksel hem mental e, olarak e, insanları olumlu etkileyen e, ve e, antifatik etki dediğimiz yorgunluk giderici e, etkiyi gösteren bileşikleri neler? E, bunları son yıllardaki e, fakültedeki öğrencilerimize ayrıntılarıyla veriyoruz ama şöyle bir hatırlayalım e, Panax ginseng kökleri Ginsenuzitler dediğimiz 30 kadar e, bileşik taşıyor e, bunlar protopanaxa türevi saponinler e, ya da panaksotriyol çürevi e, saponinler oldukça e, yapıları tayin edilmiş bileşikler 30 kadar olunca adları artık ABCD diye isimlendiriliyor bu glikozitlerin dışında e, peptidoglikanlar var yani polisakkaritler var bu e, polisakkaritler özellikle e, panaksanlar adıyla kullanılıyor e, biliniyor. Onun üzerinde çalışmalar var. Bir takım asetilenik bileşikler var. Panaksinol falan gibi fenolik bileşikler var seskiterpenler var bunlar da ginsenol gibi filan türevi bileşikler bir de minor bileşikler var miktarları az olan mesela steroller var mesela D grubu vitaminler var fenolik bileşiklerden flavonoidler oldukça az miktarda ve amino asitler var minor bileşikler arasında Bu bütün bu karışım bulunan bu bileşik içerisinde e, ginsenozitler önemli e, 6 yaşındaki bir ginsen kökünde total ginsenozit miktarı yüzde 0.7 ila üç buçuk arasında yani yüzde bir'e yakın ve ila yüzde üç buçuk arasında e, Avrupa Farmakopesine göre Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz o zaman Avrupa Farmakopesinin kriterlerini de iyi bilmemiz ve içselleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. E, Avrupa Parmakopisi'ne göre ginseng e, radix, e, ginseng kökleri e, minimum %0.4 yani yarım kadar e, kombine ginsenozit içermesi gerekiyor. E, genellikle preparatlarda e, yapılan çalışmalarda %4 oranında total ginsenozit içerecek şekilde bir standartizasyon yapıldığı da kayıtlı. Devam edecek olursak ginsenozitlerin biyolojik aktiviteleri ve ezacılıkta neden kullanıyoruz? Neden biraz önce söylemiştim ginsenozitler 30 kadar dolayısıyla hepsinin adları e, R1, R2, A, B, C, D gibi isimleri var e, hepsinin de bu 30 tanenin de birbirinden farklı etkileri var mesela e, RG1 dediğimiz e, ginsenozit e, immün sistem e, stimüle ediyor e, protein, DNA ve RNA sentesini hızlandırıyor RE dediğimiz Ginsenozit, e, diyabetlilerde kandaki glikoz seviyesinin normal düzeye getirilmesinde etkili. E, RB1 dediğimiz ginsenozit, sedatif, enerjizik, hafıza güçlendirici ve antioksidan etkiye sahip. E, buradan şunu anlıyoruz, en başta. Ee, Panax, Ginseng e, e, e, bitkisinin adının nereden geldiğini anlatırken e, Panakia'dan geldiğini, Yunanca Panakia'dan geldiğini, pan e, her şey e, ekaya adında e, kür tedavi olduğunu söylemiştik. İşte ginsenozitler bu 30 kadar ginsenozitin hepsinin farklı etkileri nedeniyle e, ginseng e, her şeye iyi gelen her şeyi tedavi eden e, anlamını taşıyor. Yani verilen isimle ginsenozitlerin bu birbirinden farklı etkilerinin oluşu örtüşüyor bunu sizlerle paylaşmış olalım ginsenozitler birçok farklı dokuyu etkileyebilmekte ve her biri farklı yanıtlara hatta aynı dokuda zıt etkilere bile neden olabilmekte ben sadece birkaç örnek verdim 30 taneyi ayrı ayrı inceleyecek olursak bunu çok daha iyi göreceğiz diye düşünüyorum bütün bu etkileşmeler yani bu 30 kadar ginsenositin birbirinden farklı etkide olması, ginsengin kompleks etkilerine bağlı olarak adaptojen gücünün ortaya çıkmasına neden olduğu görüşü var. Böylece vücut fonksiyonlarını dengelediği ifade ediliyor ginseng üzerinde çalışan bilim insanları tarafından. Ginseng ile ilgili söyleyecek çok şey var. Üzer, özellikle üzerinde yapılan çalışmalardan birazcık size bahsetmek istiyorum. Çünkü e, genelde hekimlerin ve e, tıbbi bitkilerle ve fitoterapeutiklerle... E, ilgisi bilgisi çok olmayanların hep söylediği bir şey vardır. İşte bunun üzerinde yeterli klinik çalışma yok gibi bir savunmaları vardır. Bu bitkisel ürünleri öğrenmemek önce kullanmamak sonra da öğrenmemek adına e, Ginseng üzerinde yapılmış çok sayıda e, çalışma ve araştırma var bunların hepsini özetleme şansım yok ama e, mesela ümmün modülatör etkisi üzerinde yapılan bir çalışmada randomize bir çalışmada çift gör çalışmalarda e, 8 hafta boyunca günde 2x100 mg standartize Ginseng ekstresi e, alanlarda kullanılıyor e, Fagositos indeksi e artmış ee, ve total demposit sayısı gibi birçok ümmün e, faktörde artış sağlandığı saptanmış yine interferon üretiminde e, etkili e, doğal katil hücreler dediğimiz natural killerların e, aktivitesi üzerine etkisi var bu ak bunların aktivitesini kuvvetlendirerek e, ve hücresel bağışıklığı simüle ederek de antiviral etki e, gösterdiği e, ifade ediliyor ...biliyor bir çalışmada. antioksidan etkisi var. Ee, özellikle... E, ...DNA ve... ...globin e, üzerinde... ...serbest radikaller tarafından oluşturulan... ...oksidatif hasara karşı... ...koruyucu etki gösterdiği ifade edilmiş. E, bu da önemli. Özellikle belli bir yaşın üzerinde... ...bu serbest radikallerin... fazlaca e, dokular üzerinde... ...hasar yapmaya başladığı... ...yaşlarda... ...bu antioksidan etki... E, kişiler için önemli hipolipidemik etkisi de var ginseng'in özellikle ginseng saponinleri yani ginsenozitler de ...bu etkiden sorumlu... ...sorumlu... ...tutuluyorlar... ...lipoprotein lipaz enzimini... ...aktive, aktive ederek... ...bu etkilerini gösteriyorlar... ...Ginseng trigliserit... ...ve kolesterol düzeylerinde... ...azalmaya... ...yol açtığı kayıtlı bir çalışmada... ...yine... ...HDL seviyesinde artışa... ...yol açtığı yani... ...kolesterolü ile ilgili... ...olumlu şey, etkileri var hipoglisemik etkisi var bu ginsenozitlerin yine panaks ginsenozitlerinin panaks saponinlerinin insülün salınımını stimüle ettiği ve insülin reseptörlerinin hipoglisemik etki göstermelerini sağladığı yapılan in vitro çalışmalarla gösterilmiş bunun içinde biz diyoruz ki hipoglisemik ilaç alanlar aynı anda ginseng kapsülleri ya da ginseng preparatları kullanmamalılar yan etkilerde bunlardan tekrar bahsedeceğim ee, ginseng'teki hipoglisemik aktivitenden ııı e, Özellikle e, saponinlerin e, etkili olduğu söylense de e, yapılan çalışmalarda bu etkide e, polisakkarit bileşiklerinin de katkısı olduğu ve e, hipoglisemik aktivitenin içerideği saponinlerin yanı sıra e, polisakkarit bileşiklerine de bağlı olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor. Antineoplastik etkisi var. Ginseng'in hani her derde e, her şeye iyi gelen denmesini böylece ispatlamış oluyoruz sizlerle birlikte. Ginseng'te bulunan e, protopanaksadiol e, ve bunun türevi bileşikler e, akciğerdeki sisplatine dayanıklı adenokarsinoma hücrelerindeki e, proliferasyonu inhibe ettiği bulunmuş e, bir çalışmada bu önemli bir e, sonuç e, iki tür, tür ginsengin insan hepatoma hücrelerinde apoptozisi indükleyen proteinlerin seviyesini arttırdığı tespit edilmiş bu ve benzeri çalışmalar ginsengin e, antineoplastik etkisini de gündeme getiriyor başka etkiler de var tabi Mesela panax sinol dediğimiz bileşikleri nedeniyle ginsengin anti etkisi de var. Bu da özellikle romatizma hastalarının yaşlı romatizma hastalarının biraz sonra söyleyeceğimiz ilaçları eğer kullanmıyorsa, yani ginsengle etkileşen ilaçlar kullanmıyorsa ginsengin kullanmasında fayda var. Ginsengin ayrıca özellikle saponin yani glikozitleriyle e, hepatik RNA ve protein sentezinin de artışına yol açtığı saptanmış. E, özellikle yaşlılar üzerinde ginseng saponinlerinin e, elektil kapasiteyi e, arttırmada da etkisi olduğu e, kaydedilmiş. O nedenle de bir takım e, bu amaçlı doğal e, karışımların içerisine e, ginseng ekleniyor. Klinik çalışmalar çok demiştim. Bunlara birkaç örnek verebilirim ama zannediyorum dinlemekten yoruldunuz. Biraz ara verelim. Ben de bir su içeyim, bir nefes alayım. Siz de bu arada önünüzde birikmiş herhangi bir işi yapabilirsiniz. Müzik dinleyerek. Neyi dinleyelim sevgili Deniz? <gülüyor> Evet, yeni türkü, yeni bir mevsime giriyoruz. Şubat bitiyor, Mart'la birlikte Bahar'a gireceğiz. Ee, yeni türküden bir parça dinleyelim. Bu parçayı özellikle program öncesi seçtim, Güne Bakan. Neden seçtim? Çünkü e, yeni türküde Derya Köroğlu ile birlikte bu şarkıyı söyleyen bir eczacı var. Benim Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrencim olan sevgili Vesile. Evlenmiştir Soyadı mutlaka değişmiştir. Onun için sadece vesile demekle yetineceğim. Bu şarkı bestelendiği dönemde ve plağa alındığı dönemde. Tabii o zamanlar CD yoktu. Plak vardı. Kaset vardı. Kasete ve plağa kaydedildiği dönemde yeni türküyle birlikte çalışan sevgili vesile de okuyor. Evet güne bakan. bir düş içinde bir yere bir gö bakardık gönlümüz kuş gibiydi dostlar dünyaya kanat açardık. tutsak değildik samana başına buyruk yaşardık çocuklardı parlak Yıldızlardık o zaman Harbi yürüdü yakamos deniz Ardından koştuğumuz o bahar var Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman Artık dönemesek de geriye Ardından koştuğumuz o zamandır Bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın çocuklar. Artık, o artık, artık bu zaman artık dönelesek de gidiyor ardından an hoşluğumuz o zamandır. Evet yeni türküyü dinledik çocuklardık o zaman dedi. Evet hepimizin çocuklukluğumuza çocukluk günlerimize özlemimiz vardır. O zamanlar her şeyin daha temiz, daha duru, daha güzel olduğunu hep düşünürüz. E, ama içimizdeki çocuğu hep yaşatmalıyız. Biz e, herkesi çocuk old çocuk olduğumuz dönemlerdeki gibi sevmeye ve sevgimizi göstermeye gayret edelim. İçimizdeki çocuğu hep yaşatalım. E, Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabı vardır. Birçoğunuz okumuştur belki içimizdeki çocuk diye. Ben o kitabı çok severim. Belki günün birinde... Yani yaza doğru sevgili Doğan Cüceloğlu'nda burada misafir edebilirim diye düşünüyorum. İnsank'tan bahsediyorduk etkilerini e, ve üzerinde yapılan çalışmalardan e, söz ettik. Antiviral etkiden de bahsedeyim en son olarak. E, 227 gönüllü üzerinde bir çalışma yapılmış randemize. Plaseba e, kontrollü, çift kör bir çalışma. E, tüm katılımcılara 4 haftada yani 227 gönüllü de 4 haftada anti-influenza polivan aşısı yapılmış. E, sadece Verum grubuna e, 12 hafta boyunca günlük 100 mg standartize ginseng ekstresi oral olarak verilmiş ginseng alan grupta soğuk algınlığı ya da gribe yakalanma durumu diğer gruba kıyasla anlamlı derecede az bulunmuş ayrıca 8. ve 12. haftada ölçülen antikor ve doğal katil hücre miktarları ginseng alan grupta daha yüksek olduğu kaydedilmiş bu da gösteriyor ki özellikle yaşlılar Altyazı antiviral etkisinden de soğuk algınlığına yakalanma riski olan kişilerde yararlanmak gerekiyor. Cümlem biraz uzun ve bozuk oldu galiba. Endikasyonlarını toparlarsak birlikte Komisyon E tarafından Komisyon E bildiğiniz gibi Alman Sağlık Bakanlığı'nda Almanya sınırları içerisinde kullanılacak tüm tıbbi bitkiler bunu hazırlanmıştı. Bir çaylar ve bitkisel ürünlerle ilgili standartları belirleyen, bunlarla ilgili tüm kararları oluşturan komisyon. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde de Avrupa Birliği için üst komisyon EMEA'nın bitkilerle ilgili alt komisyonunda da genellikle hep komisyon E'nin kararlarına benzer kararlar çıkıyor bildiğiniz gibi. O nedenle komisyon E tarafından onaylanan indikasyonu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Kuvvet eksikliğinde bitkinlik, yorgunluk, güçsüzlük durumlarında, hasta Hastalık sonrası iyileşme dönemlerinde, iş ve konsantrasyon kapasitelerinde azalma hallerinde e, komisyon, e, panaks, ginseng ürünlerini e, kullanılmasını öneriyor. E, tedavi süresi... E, en az 3 hafta olmalı. Yani düzenli olarak bir 3 hafta kullanılmalı ki bu beklenen etkiler e, görülebilsin. E, bununla ilgili yani bu 3 haftanın belirlenmesi 21 gün civarında kullanılması e, aslında pek çok fitoterapetik için geçerli bir süre. Çünkü fitoterapi olumlu. E, değildir tedavi, ılımlı bir etki e, beklenen bir destekleyici, tamamlayıcı tedavi e, sentetik ilaçlarda olduğu gibi hemen alıp 20 dakika sonra ya da 2 saat sonra ya da 3 saat sonra etki e, görmek iyi beklemiyoruz beklememeliyiz fitoterapötiklerden. E, Panax ginseng köklerinden hazırlanmış preparatları da 3 hafta kullanmak gerekiyor bununla ilgili bir çalışma da var 28 erkek atlet üzerinde yapılan çift gör plasebe kontrollü bir çalışmada 9 haftalık Ginseng tedavisinin ardından tedavi kesilse de Ginseng'in etkilerinin e, 3 hafta daha sürmeye devam ettiği de anlaşılmış yani 3 hafta kullanılmalı ama 3 hafta kullandıktan sonra bunun etkisinin bir 3 hafta daha devam ettiği gözlenmiş bu da iyi bir şey demek ki 3 hafta e, düzenli kullanmanın ileriye dönük katkısı da var. Ama hani 3 hafta kullanınca 3 hafta daha etki gösteriyor deyip bu süreyi 3 aydan fazla da uzatmamak gerekiyor 3 rakamı çok önemli Demek ki beklenen etkiyi görmek için bir üç hafta kullanmak lazım ama yan etkileri görmemek için de 3 aydan fazla kullanmamak lazım benzeri bir kısıtlama hatırlayacaksınız için içinde söz konusudur Ekinnesiya preparatları 8 haftadan fazla yani iki aydan fazla kullanılmamalıdır 8 hafta kullandıktan sonra mutlaka bir 10-15 gün ara verip gerekiyor ...tekrar başlamak gerekiyor. Ginseng'de e, bu süre 3 ay, ayı atlamamak, 3 aydan daha fazla sürekli kullanmamak gerekiyor. Çok uzun süreli kullanımlarda sinir iltihabı e, olabildiği kayıtlı, e, özellikle siyatik e, oluşabildiği kayıtlı, e, yer yer e, bölgesel kas spazmına neden olduğu da kayıtlı. E, o nedenle demek ki 3 haftadan az... Ee, ama 3 aydan fazla e, kullanmamak gerekiyor. Ü en az 3 hafta kullanmalı etkiyi görmek için 3 e, aydan fazla da. Sürekli kullanılmamalıdır mutlaka ara verilip tekrar kullanılmalıdır. Kayıtlara geçen yan etkilerin sayısı bir hayli çok. Bunları alt alta sıraladığımızda çok ürkütücü gelebilir. Mesela baş dönmesi, baş ağrısı, kanama, karın ağrısı, uykusuzluk, kusma, diyare, ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonu, kanda glikoz seviyesinin çok düşmesi gibi yan etkiler görülmüş olan. Ve kayıtlara geçmiş yan etkiler oldukça çok. Ama bunlar genellikle uygun dozda ve doğru kaynaktan elde edilmemiş Ginsenglerin kullanımıyla ortaya çıkan yan etkiler bu literatüre de böyle geçmiş durumda Ginsenglerle ilgili yan etkinin yanına hemen kaynağı belirli olmayan Ginseng preparatlarından kaynaklanmaktadır ibaresi hep düşülüyor bir de Ginseng Abuse diye bir şey var yani GAS sendromu e, bu da yüksek dozlarda Ginseng e, kullanımı sonucunda e, uykusuzluk yüksek kan basıncı ve ödem ile karakterize olan bir e, sendrom e, aşırı kullanan e, bana iyi geliyor diye bilinçsizce ve aşırı kullanan kişilerde görülen bir sendrom bu e, tam da bu noktada işte Marketlerde e, bitkisel ilaçları satan bir standın olmasının ne kadar yanlış olduğunu e, hatırlayalım, hatırlatalım, herkese söyleyelim. E, Ginseng iyi geliyor diye bunu kullanan ve de arada e, daha çok kullanırsa daha iyi etki göreceğini zannederek e, aşırı, yüksek dozda kullananlar da e, yüksek Kasım e, kan basıncı ödem ve uykusuzlukla kendini gösteren e, gaz sendromu oluşabilir e, bunu izlemek e, eczacı ve hekim kontrolünde olmadığı için mümkün de olmaz kişi bu şikayetlerle gider hastaneye ya da doktora çok daha başka nedenler aranır, araştırılır MR'lar çekilir sintigrafiler çekilir, tahliller yapılır ve daha çok sağlık harcaması olur bu tip ürünler özellikle ilaç dışı ürünler adı altında eczane dışına çıkarılarak birçoğu Avrupa Birliği ülkelerinde geri dönüşümlü olan, reçeteli olan ve geri dönüşümü olan ilaçlar halindeyken bunların o ödeme listesinden çıkarılması ve marketlere gönderilmiş olması aslında daha fazla sağlık harcamasına neden olur. Bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. ilaçlarla ilgili kararları veren, kuralları koyan kişilere bunları çok iyi anlatmamız gerekiyor. Gaz sendromu da yani sengin neden olduğu sendromun da buna iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ginseng e, alımı sırasında e, dikkat edilmesi gereken e, noktalar var. E, özellikle kardiyovasküler rahatsızlığı olan hastaların ginseng kullanımında dikkatli olması gerektiği kayıtlı. E, uzun süre e, yüksek dozda ginseng kullanımına bağlı olarak e, biraz önce söylediğim gibi ginseng e, abuz sendrom yani gaz sendromu ortaya çıkabiliyor. E, yani hip hipertansiyon, yüksek tansiyon ortaya çıkabiliyor hemorajı ve akut kroner tromboz durumlarında da ginseng'in kullanılmaması gerekiyor çok enerjik asabi manik veya şizofrenik kişilerin de ginseng kullanmaması gerekiyor bütün bunları tetikleyebiliyor ginseng önemli bunların kullanmaması gerekiyor ilaç etkileşimleri var ee, buna iyi kulak vermenizi istiyorum ee, hipoglisemik ilaçlar e, kullananlar e, kan glikoz seviyesini düzenleyici e, ilaçlar kullananların Ginseng kullanımında çok dikkatli olması gerekiyor. Sizin bunu izlemeniz gerekiyor. Yani diyabetlere ve hipoglisemik ilaç alanlara ginsengi tavsiye etmemelisiniz. Sürekli aspirin, nonsteroidal antiinflamatuar ve varfarin gibi ilaç kullananlarda da e, kanama riskinin artabileceğini mutlaka hatırlatmanız lazım. E, kafeinle birlikte, yani bol kahve ile birlikte bu ginsengin alınması e, sinirlilik halini arttırıyor insomnia dediğimiz uykusuzluğu arttırıyor e, mono amino oksidaz inhibitörleriyle mesela bunlardan ne var penelzin, penelzin. E, ve benzeri ilaçlarla e, baş ağrısına neden olabiliyor e, furosemid tipi e, ilaçlarla diüretik etkiye karşı bir rezistan rezistans oluşumuna neden oluyor. E, alkolle birlikte alınmaması gerekiyor. E, yine e, pek çok ilaçla etkileşen bir digoksinimiz var. Bu da yine ginsengle birlikte e, alınmamalı. Niye alınmamalı? Kandaki digoksin seviyesi artıyor çünkü ginsengle birlikte alındığı zaman. Başka hangi örnekler aklımda kaldı? Ee, mesela literatüre geçen bir e, son bir örnek. E, 42 yaşında bir kadın, e, kronik depresyon sorunu olan bir kadın. E, fenazin kullanılıyor, kullanıyor. E, üstüne de herhalde... E, bizim yeni yeni girmeye başladığımız hani o olmasını hiç dilemediğimiz marketlerdeki bitkisel ilaç standlarından almış olsa gerek Ginsengi de kullanıyor ve manik de semptomlar artıyor. Hiç görülmeyen manik semptomlar, davranışlar gösteriyor. Süremiz doluyor galiba. Bugünlük de bu kadar diyelim. Ve sizi benim en çok sevdiğim şarkılardan biriyle baş başa bırakayım. Sanıyorum sevgili Neylan da bu şarkıyı çok seviyor. Sevdiğim şarkıları tekrar tekrar dinletiyorum size. Zülfü Livaneli söylüyor. Sevdalı başım. Sevdalı günler diliyorum. Hoşçakalın.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 Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu doğadan gelen sağlık programını dinlediniz.